أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ويهده الله فلا مدل له ومن يدل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريف له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Rabbişirahli caddri ve yetsil amri rahli bu hafta bize şefaat nedir, şefaatin kısımları nedir, kaça ayrılır, hangi şefaat meşrudur, hangi şefaat şirk olarak isimlendirilmiş, şeyhımız bunu anlatacak, bunun kısımlarından ve delillerinden bahsedecek. Bu bapta ilk getirdiği ayet Enam suresi 51. ayet. Allah sana diyor ki, "O endir bir hillediine kafuna an yhşrû ila rabbihim, lâysadahum min min donhi waliyum, wala şefir." O, Rablerinin huzuruna haşr olmaktan korkanları uyar. Onların Rableri katında, Rablerinden başka dostları ve şefaatçileri yoktur. Diyor. Şimdi burada Allah subhanahu teala onların şefaatçilerinin olmadığını söyledi. Çünkü şefaatin tamamı kime ait? Allah'a ait. Zümer suresi 44. ayette Allah diyor ki Kullillah şefa'atu cemi'en De şefaat şefaatin tamamı Allah'a aittir. Yani şefaat edecek Allah subhanahu teala'dır. Yani insanı kurtaracak insana aracı olacak kurtulması için ahirette yani insanın kurtulmasını takdir edecek olan sadece ve sadece Allah Azze ve Celle. Onun dışında insanın Allah'tan başkasından bu şefaati talep etmesi, bu şefaat dilemesi caiz olmaz. Yani Allah hepimizin bildiği ayetel kürsüde Bakara suresi 255. ayette diyor ki Allah'ın izni olmadan kim Allah'ın katında şefaat edebilir? Yani Allah'ın burada okuduğumuz, zikrettiğimiz bu üç ayette Bakara suresi 255 Zümer suresi 44 Enam suresi 51 bu ayetlerin hepsinde Allah katında şefaat edecek tek mercinin Allah olduğunu yani Allah'tan başka kimsenin buna malik olmadığını, güç yetiremeyeceğini insanın sadece şefaati kimden istemesi gerektiğini Allah bize öğretiyor Allah subhanahu ve teala'dan istemesini irade ediyor şimdi bugünkü şirkin yani bu şefaat meselesinde İslam'ın yasakladığı adına şirktir dediği çeşit şu. Şirkt dediği çeşit şu. Mesela evde oturan bir tane bugünkü işte Mahmutçu bugünkü adı yamancı müşrik sofilerden bir tanesini evde otururken işte şöyle söylemesi Ya Abdülkadir Geylani medet. Ya Abdülkadir Geylani şefaat. Ya Resulallah şefaat. İşte herkesin Türkiye'de adet haline getirdiği, namazdan sonra söylediği şu söz. Aziz Allah, ezan okunduktan sonra söyledikleri şu sözdür. Aziz Allah, Celle Celaluhu şefaat senden ya Resulallah. Ey Allah'ım diyorlar, sen azizsin, yücesin, şefaat de senden ya Resulallah. Şimdi buna itikat ederek bu sözü söyleyen bir adam, müşrik olmuştur, kafir olmuştur. Neden? Resulullah onu işitmez. Resulullah'a dua etmiş olur. Dua ibadetin bir çeşitidir. Allah'tan başkasına bu duayı sarf eden de Allah'tan başkasını kendisine Rab edilmiştir. Böyle ki onun Rab olduğunu iddia etmese dahi. O yüzden Allah Subhanahu ve teala şefaati sadece kendisinden istemeyi onun haricinde diğer veli zannedilen Allah'a yakın zannedilen Allah'ın dostu, dostu olduğu zannedilen insanlardan talep etmemeli. O yüzden Allah Necm suresi 26. ayette de şöyle söylüyor. Ve kem min melakin fis semawati la tugni şefaatuhum Gökte de nice melekler vardır ki onların şefaatleri bir fayda vermez. İlle ancak şöyle fayda verir. Min ba'de ayyezan Allahu limen yasha'u ve Allah kimden razı olur ve kime dilerse o melekler o insanlara şefaat edebilirler. Yani azaba gireceği zaman veya azaba dükkar olacağı zaman Allah'ın sevdiği kullardan bir tanesi olan. Çünkü melekler de Allah'ın kulları. Allah'a yakın olanlar. Çünkü onlar Allah'a hiç isyan etmiyorlar. Allah'a hep itaat ediyorlar. Allah diyor ki onun katında nice melekler vardır ki onları şefaat edemezler ancak Allah onlara izin verirse şefaat edebilirler. O yüzden müşriklerin her asırda yaptığı gibi tutup meleklerden şefaat istemek, tutup velilerden, salihlerden şefaat istemek, ancak Allah'tan başkasına ibadet eden müşriklerin yapacağı fiillerdir. Gene Rabbimiz Celle ve Ala, Sebe Suresi 22 ve 23. ayette şöyle buyuruyor. قُلِدْ اُلَّذ۪ينَ زَعَانْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضُ o Allah'tan başka zan edip de hiçbir şeye malik olamayan, zerre miskali değerince şeylere dahi gellerde ve göklerde malik olamayanlara o dua ettikleriniz var ya, o istedikleriniz var ya وَمَا لَهُمْ ف۪يهِمَا مِنْ شِرْكِينَ Onların Allah'a herhangi bir ortaklıkları yoktur. وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ, مِنْ Onlar insana bir fayda da sağlayamazlar. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَاتُ عِنْدَهُ Allah katında... Hiç kimsenin şefaati fayda vermez. İlle ancak limen evine lehu Allah kime izin verirse. Yani Allah hep istisna yapıyor. Şefaat Allah'ındır. Şefaatin tamamı Allah'ındır. Şefaat Allah'tandır. Allah kurtarır. Ancak Allah'ın razı olduğu, ancak Allah'ın rıza gösterdiği bazı salih kullar, bunun içinde melekler de vardır. Bunlar şefaat hakkına sahiptirler. Tabii ki Tekrar söylediğim gibi dersin başından beri ancak Allah'ın izin vermesiyle onun haricinde bugün müşriklerin, günümüzdeki müşriklerin yaptığı gibi evinde otururken işte başına bir sıkıntı geldiği zaman veya yolda giderken medet ya Abdulkadir, şefaat ya Abdulkadir şefaat ya bilmem ne ya ullani fullani artık ne söylüyorsa, neyi kendine ilah edindiyse bunların hepsi nedir? Bunların hepsi Allah'tan başkasına ibadetin bir çeşidinin sahpedilmesidir. Bunun adı da İslam'da şirktir. Yapan ister cahil olsun ister alim olsun herkes Allah katında müşriktir bu fiillere bulaşanlar. <gülüyor> Resul bu baktı getirdiği başka bir nas da şu hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu nebi sallallahu şöyle söylendiğini naklediyor. Men azadun nas bi şefaatike ya Resulullah. İnsanların en mutlusu kimdir ki senin şefaatinle nail olacaktır? Soruyor. Gal dedi ki: Men kâle la ilâhe illallah illallah min kalbi. Her kim kalbinden ihlasla la ilâhe illallah derse o kıyamet günü senin şefaatine nail olacaktır. Yani benim şefaatime nail olacaktır dedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi buradan neyi zikretti Rasulullah? İhlasla la ilahe illallahı söylerse. Ama insanlar ne zannediyorlar bu hadisleri okuduklarında? Mücerret sadece bu kelimeyi söylemek, mücerret sadece la ilahe illallah söylemek ihlası da boyunlarını namazda bükmek zannediyorlar. Halbuki ihlas bütün amelleri, ibadetin bütün çeşitlerini sadece ve sadece Allahu sarf sarfetmenin adıdır. Yani her kim tevhid üzere la ilahe illallah söylerse her kimin sözü ve ameli birbirini tutarsa, La ilahe illallah dedikten sonra 550 tane puta ibadet etmezse 5 yılda bir demokrasi seçimlerine, La ilahe illallah dedikten sonra kabirlerdeki ölülerden yardım ve şefaat dilemezse, La ilahe illallah dedikten sonra küfür işlendiği zaman bir mecliste o küfrün işlendiği meclisten kalkan, o küfre rıza göstermeyenlerdense, La ilahe illallah dendiği zaman sadece Allah'ın mahkemesine muhakeme olanlardansa, La ilahe illallah dediği zaman sadece ve sadece Allah'ın hükmüne rıza gösteren onun hükmü dışında hiçbir rızayı kabullenmeyen bir insansa işte bu kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatiyle mutlu olacak insanın da kendisidir. Bir tevhidi kabullenmekle şeytanımız bizi ne yapıyor bize? Neyi vahyediyor? Sen cennetin ortasındasın. Tamam bu yanında etrafında bu kadar müşrik var ya sen la ilahe illallah anladın, tevhidi anladın, cennetin ortasındasın. Hem de yedinci katta, hem de firdevs-ül Rahman'ın işte arşının tabanı olduğu firdevs cennetindesin. Salihlerle, muttakilerle, şehitlerle. Halbuki sabah akşam vücut, halbuki sabah akşam masiyet, sabah akşam haram. Böyle bir insana tabi ki şeytan neyle yaklaşacak? Şefaat yönünden yaklaşıp onu kandırmaya çalışacak. Halbuki ahmak insanlardan başkası ne yapmaz? şeytanın bu şeyine? Aldanmaz. Eğer Allah dilerse o şefaati kabul edebilir ama Allah bu şefaati kabul etmeye edebilir. Ya Allah şefaati kabul etmezse ya Allah bize birinin şefaat talebi olduğuna bunu reddederse Allah muhafaza, Allah korusun cehenneme bizi koyarsa hiçbirini yarın pişmanlığını yaşamamak için Akıllı Müslümanın ne yapması lazım? Bugünden önlemini alıp bugünden hakiki bir şekilde Allah'a teslim olup ibadeti Allah'a birlemesi lazım. O yüzden alimler kitaplarında Kur'an ve sünnette varid olan şefaatin kısımlarından bahsettiler. Şefaati de İslam tarihinde ilk muteziyle denen akılcı akıl reddettiler. Şefaati inkar ettiler akıllarını devreye soktukları, vahiy ile aklı çet çet çatıştırdıkları için onlar akıllarını tercih ettiler. Kıyamet günü kimse şefaat edemez dediler. Halbuki bu küfrün ta kendisidir. Allah'ın ve Resulünün sözlerini yalanlamaktır. Peki şefaati kısımları kaçtır? Kaç çeşit şefaat vardır? Birincisi, birinci çeşit şefaat şudur. Şefaatil kubra elleti yeteekhara anhe insanların hepsinin toplandığı İnsanların hepsinin cem olduğu Arasat meydanında büyük şefaatin gerçekleşmesidir. Nedir büyük şefaat? Bütün cinler ve insanlar Arasat denen meydanda, bütün cinler ve insanlar on binlerce seneler bekleyecekleri o meydanda ve bekledikleri sırada da gözyaşlarını akıtıp kana dönüştürecekleri ve o kanın kulak memelerine kadar ulaşacağı öyle sıkıntılı bir anda cehennemliklerin dahi Ya Rabbi cehenneme at, cehenneme razıyız yeter ki şu bekleyişten bizi kurtar diye Allah'a yalvaracakları bir anda bir yerde insanların hepsi kafiri mümini, ateisti, müslümanı hepsi gidecekler. Allah'ın peygamberlerine diyecekler ki Ey Allah'ın Resulleri Gidin Allah'a dua edin, bizim için şefaat dileyin ki Allah bizi ne yapsın? Bir an önce hesaba çeksin, şu bekleyişten kurtulalım. Ömründe bir defa bile telefon faturası kuyruğunda, elektrik faturası kuyruğunda veya başka kuyruklarda bekleyen insanlar çok iyi bilirler kuyrukta beklemenin ne manaya geldiğini. Düşünün bir saat, bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl değil, on binlerce sene Allah'ın insanları hesaba çekmesini bekleyecekleri bir meydandan bahsediyoruz. O yüzden Allah birçok ayette ''İnnallâhe seriul hisap diyor. Allah hesabı çabuk görendir. Şimdi şeytan insana diyebilir, ya milyarlarca insan var, belki de trilyonlarca, Allah bilir sayısını. Her birinin tek tek hesabı sorulacak. Sen işte 18 yaşındayken falan yerde falan günah işlemişsin. 25 yaşında falan yerdeyken falan günah işlemişsin. 30 yaşındaki falan yerde falanı yapmışsın. İncik cincik yapılan bir hesap trilyonlarca belki katrilyonlarca insanın hesabı. Allah hepsinin hesabını çabuk görecektir. Bir de hesabın görünme vakti var o hariç. Bu bahsettiğimiz şefaat, insanların ve cinlerin kabirlerinden çıkıp Arasat meydanına binekler üzerinde gittiği bir vakıadan bir durumdan bahsediyoruz öyle bir bekleyiş ki herkes Allah'ı bekleyecek birinci kat semadaki melekler insanların ve cinlerin etrafına halka şeklinde inecekler ikinci kat semadaki melekler aynı şekilde halka şeklinde insanların ve cinlerin etrafına halka yapacak şekilde inecekler ve her kattaki melekler indikçe insanlar ve cinler soracaklar Rabbimiz aranızda mıdır Rabbimiz aranızda mıdır Saat ki yedi kat semada ne varsa hepsi insanın ve cinnin insanoğlunun ve şeytanın zürriyeti olan cinlerin hepsinin toplandığı o meydanda bütün yedi kat semanın e, yaratılmışları indikten sonra Allah subhanahu ve teala'nın en büyük meleklerinden bir tanesi olan Cebrail aleyhisselam gelecek, kürsüyü kuracak ve Allah kullarına görünecek. Allah diyecek ki limenil mulk el yavm bugün mülk kimin yeryüzünün kralları, yeryüzünün melikleri, yeryüzünün devlet başkanları, güçleriyle insanları korkutanlar, güçleriyle bana kul olmaktan insanları sakındıranlar, silahlarıyla, askerleriyle bana kul olanlara eziyet edenler. Limen, neredeler, kimin bu mülk? Allah soracak. Hiç kimse cevap veremiyor. Allah kendisi cevap veriyor. Lillahil vahidil kahhad. Vahid olan, tek olan, Kahar olan Allah'ındır diyor Allah. Peki Allah 99 isminden neden bu iki ismi seçti? Çünkü Allah Zariyat suresindeki ayette söylediği gibi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْمُدُونَ Cinleri ve insanları yalnız seviyiz üzere bana ibadet etsinler diye yarattım dedi Allah. Allah vahid ismini kullanıyor çünkü insanların ve cinlerin dünyaya gönderilmiş amacı tevhid üzere Allah'a ibadet etmekte. İnsanlar bunu görmezden geldikleri için, böyle davrandıkları için Allah vahid ismini söylüyor, Allahu Alim. Peki neden Kahhar ismi? Allah en iyisini bilir. Ancak bizim zannımız şudur ki Allah o gün gücünü gösterecek. O gün kimin güç sahibi olduğunu gösterecek Allah insanlara ve cinlere. Çünkü insanlar Allah'a oğul isnan ediyorlar. Allah sabrediyor. İnsanlar Allah'a bir eş isnan ediyorlar. Haşa Rabbimiz münezzehtir. Allah buna sabrediyor. İnsanlar gece gündüz kendileri gibi insan olan, kendileri gibi yiyen, içen meclislerdeki insanlara putlara ibadet ediyorlar. Allah sabrediyor. İnsanlar gece gündüz zina, içki, alkol, kumar her türlü haramı işlerken Allah bunlara sabrediyor. Ama Allah Peygamberin de söylediği gibi aleyhissalatü vesselam o gün hadaplandığı kadar, o gün kızdığı kadar hiç kim, hiçbir zaman kızmamıştı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bugün ağzı olan herkes konuşuyor. Ateistler Allah'a küfrediyor kafirler. Başka kafirler Allah'a küfrediyor, inkar ediyorlar. Ama Allah o gün öyle bir gazaplanacak ki o ahmaklara, o sefihlere, o akılsızlara nasıl bir hasretin içinde olduklarını haber verecek. İşte o yüzden bütün peygamberlerin bu yaratılmışlara şefaat için gelineceğini ve bu şefaate sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nail olduğunu Bukhari ve Müslim'deki hadis bize öğretiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lehe, bu şefaate ben faizim yani ben bunu yapacağım diyor. Geliyor Rahman'ın arşı altına secde ediyor ve şefaat ediyor. İkinci çeşit şefaat Şefaatü li ehli'l cenneti dukhuliha. Cennet ehlinin cennet bir ehlini ikinci çeşit şefaat. Nasıl cennet ehline nasıl şefaat olur? Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği uzun muttfaqun aleyh olan Bukhari ve Müslim'i rivayet ettiği bir hadis var. Merfu mer mer olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor bu hadis ve diyor ki Yجمع الله تبارك وتعالى الناس Allah Subhanahu ve Teala insanları toplar. Ve yakumul mu'minun hatta tazlifu lehumul cenne. Allah müminleri bir araya toplar ta ki cennetin önüne kapısına kadar gelirler. Ve etuna adem. Ademe gelirler. Fequlun derler ki ya ebana istiftah cenne. Ey babamız bize cennetin kapısını aç der insanlar. Ey babamız bize cennetin kapısını aç. Hadis uzun geliyor. En son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyorlar. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetin kapısını açıyor ve cennete insanları sokuyor. Ve diyor ki merfu bir hadiste enesten gelen اَنَا اَوَّلِ شَفِيعٌ فِي Ben cennette ilk şefaat edeceğim diyor. Başka bir rivayette اَنَا اَكْفَرُ الْاَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü en çok etbaa olan, en çok tabisi olan peygamber Benim. وَنَاَوَّلُ مَنْ يَقْرَعَ بَعْبُ الْجَنَّةِ Cennetin kapısını ilk açacak olan da benim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu da ikinci çeşit şefaattir alimlerin kitaplarında zikrettikleri. Üçüncü çeşit şefaat ise شَفَعَتُهُ لِقَوْمٍ al الْاُسَاطِي min اُمَّتِهِ Ümmetinden cehenneme girecek olan günahkarlara peygamberin şefaat etmesidir. Bunlar da gene birçok saniyatiste varid olmuş, Bukhari ve Müslim ittifak etmiş, Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor Heltudaruna fi rü'yeti şemsi vel kamer İzâkânet sahû Ayın on dördünde, Bedir gününde, Bedir gecesinde Ayı görmekten hiç sıkıntı yaşar mısınız? Ayı görmek noktasında Sahabe dediler ki tabi ki yaşamayız Hadis uzun devam ediyor Rabbinizi böyle göreceksiniz diyor Sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste Sınnâ yazribul cisrâ ale cehennem Cehennemin üzerine köprü kurulur ve tehillü şefaat, şefaat işte orada başlar. Ve <Sessizlik> yakulun, derler ki peygamberler, Allahum sellim, sellim. Allahum kurtar, kurtar. Ama bu da fısıldaşmadır. Konuşmaya kimse korkudan güç getiremez. İnsanların ve cinlerin hepsinin dizler üzerine çöktüğü, cehennemin başına getirildiği, cehennemin üzerine köprünün kurulduğu, ve insanların o köprüden geçinme geçmeleri için bekledikleri ve korkudan akıbetlerini anlayıp ağladıkları bir mekandan bahsediyoruz. İşte bu da şefaat'in üçüncü kısmıydı. Şefaat'in dördüncü kısmı da Şefaatü fil usati min ehli tevhid ellezine yedhuluna'n-nara bi Az önceki Şefaat ile bu şefaat arasında şöyle bir fark var. Bu da gene ümmetinden günahkarlara yapacağı şefaattir. Bu bahsettiğim üçüncü şefaat normalde cehenneme girmeleri gerekiyor. Ama peygamberin şefaatiyle beraber ne yapıyorlar? Cehenneme atılmıyorlar. Allah günahlarını affediyor onları. Bu bahsettiğim şefaat ise bunlar cehenneme girmişler ama tevhid ehliler, şirke bulaşmamışlar. İşte bu gibi insanların da şefaat edileceğine dair birçok sahih hadis peygamber sağlığında kadar bize ne yapmış gelmiş ulaşmış beşinci şefaatin çeşidi alimlerin kitaplarında zikrettiği <gülüyor> şefaatü li kavmin min ehlil cenne fi sevabihim ve rafatü derecatihim cennette bir takım insanların derecelerini arttırmak bir takım insanların sevaplarını arttırmak için yapılacak şefaattir Mesela Kur'an'ın böyle bir şefaati olacak. Peygamber Salah'ın bize haber vermiş. Şöyle diyor. Hafıza cennette denilecek ki oku ve yüksel. Oku ve yüksel. Derecen yükselecek. Okudukça derecesi yükselecek. Okudukça derecesi yükselecek. Okudukça derecesi yükselecek. Kur'an'ın böyle bir şefaati olacak insana. Gene Nebi Sallallahu aleyhi sellem, cennette bazı insanların derecesinin yükselmesi için ne yapacak? Ee, şefaatte bulunacak. Vasaliz altıncı çeşidi, altıncı kitaplarda zikredilen şefaatin çeşidi, son çeşidi, şefaatu ehli ilkuflar min cehennem ehli olan bazı kafirler hakkındadır. Hatta yuhatı ve onların azaplarını ne yapmak için, hafifletmek için yapılacak şefaatdir. Ve her biri hastatın bir Talib, bu Ebu Talibe hastır diyorlar. Bu Ebu Talibe Has bir şefaatdir diyor alimler. Burada ihtilaf etmişler, başka kafirlere de cehennemde azaplarının hafifletilmesi için şefaat olunur mu, olunmaz mı? Bu ihtilaflı kısımdır ama ehli Sünnet'in tercih ettiği raci görüş, bu tür şefaatin sadece Ebu Talib'e has olmasıdır. Çünkü Ebu Talib'in yaptığı hizmeti İslam'a, bugün Müslümanım diyenler bile dahi yapamıyorlar isteselerdi. Niye? O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i muhafaza etmişti, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i korumuştu müşrik olmasına rağmen. Onun davasının hak olduğunu biliyordu ama insanlardan utanlığı çekindiği için ne yapmıştı? Bu kelimeyi söylemekten yüz çevirmişti. Şimdi bu hafta bu, bu kadarla yetineceğiz akide bölümünde inşallah. Bu şefaati kısımlarıydı. Haftaya kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Selefin ahlakına gelince yani sahabe tabin, etfal, tabi'nin ahlakına gelince onların ahlaklarındandır ki onlar ilimlerinde ve amellerinde, ümmeti irşad edip doğruya iletmede, dünyalarını ve ahiretlerini ıslah etmede, amellerinin boşa gitmesinden, amellerinin afete uğramasından korkarlardı. Allah teala Nahl suresi 116. ayette diyor ki, hani bu boşa gitmesinden korkmak noktasıyla alakalı, وَلَا تَكُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَةِكُمُوا كَذِبَ هَذَا هَلَالٌ وَهَذَا هَرَامٌ Dilinizin alışa geldiği şekilde, bu haramdır, bu helaldir. Öyle dilinize geldiği şekilde söylemeyin. لِيَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ <gülüyor> Allah'a iftira edersiniz. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ <gülüyor> Allah'a iftira atanlar, Allah'a yalan uyduranlar asla iflah olmazlar. Çünkü Allah'a iftira eden salahiyete kurtuluşu eremez. O yüzden bize bir şeyler gelinip sorulduğunda insanlar bizi bir şeyler biliyor zannedip bir şeyler sorduğunda bildiğimizde de bilmediğimizde de konuşursak Allah korusun bu ayetin kapsamına gideriz. Bilmiyor kat bilmiyor demeyi bilmiyoruz demeyi bilmemiz lazım. İmam Malik'e sorulan onlarca sorunun sadece dört tanesine cevap vermiş demişler ki sen nasıl İmam Malik oldun? O kadar sana soru sorduk dört tanesine cevap veriyorsun. İmam Malik demiş ki eğer hepsine cevap verseydim zaten İmam Malik olamazdım demiş. O yüzden insanın bilmeden şu haramdır, bu helaldir, bu işte mübahtır, Allah buna haram dememiştir gibi saçma sapan zırva sözlerle Allah adına ilimsizce konuşması en büyük hakarettir Allah'a bunu yapanları Allah ıslah etmeyecektir. Can Abi Hazim Allah ona rahmet etsin şöyle söylerdi. Amel. Zamanımızın amel. alimleri konuşmakla yetindiler, ameli terk ettiler. Konuşmak onlara güzel geldi, amel etmek onlara ağır geldi. Vakat kana selef radiyallahu anhum selef salihin ise yapıyorlardı, konuşmuyorlardı. Sünne sahrelediine berdehum yefalun ve yakulun. Onlardan sonra öyle bir topluluk geldi ki hem yapıyorlar hem de yaptıklarını insanlara anlatıyorlar. Sünne sahru sahrelediine berdehum sonra öyle bir topluluk geldi ki yakulun ve valla hem amel etmiyorlar hem de amel etmedikleri şeyleri anlatıp onlarla övünüyorlar. Voseyetti zamanu ehruula yakulu ve valla yefalun. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar ne konuşacaklar, ne de amel edecekler. Yani selef salihin az amel, e ee, selef salihin çok amel eder, az konuşurlardı. Amel ederlerdi, dillerini çalıştırmazlardı, amellerini ortaya koyarlardı. O yüzden Allah sana amel edin. Allah resulü ve müminler amellerinizi görecektir diyor Allah Celle ceneri. Ve kan Abdullah Sulemi rahimullah ya kul Abdullah derdi ki: Lütfet adırganın nasa ve onlar öğreniyorlar Kur'anın 10 ayet 10, 10, -10 Biz öyle insanlara ulaştık ki Kur'anın 10 ayet 10, 10 ayet ezberliyorlardı öğreniyorlardı. 10 ayet 10 ayet öğreniyorlardı. Fala yintekilene min 10, -10 ra o öğrendikleri 10 ayetle amel etmeden başka bir 10 ayeti öğrenmeye teşebbüs etmiyorlar. Yani ne kadar çok şey öğrendiğimiz değil, ne kadar çok öğrendiğimizle amel ettiğimiz Allah katında bizi kurtaracak olan şeydir. Abdullah i̇bn Mübarek'ten şu rivayet edildi. Ra'ytu Ebu Umane. Ebu Umane'yi gördüm diyor. Sahabe, ete ala fil mescid. Mescidde bir adamın yanına geldi. Yahu ve selcidin hepki fi sucudiyin. Adam secdedeydi ve ağlıyordu secdesi sırasında. Ve yed'u rabbehu Rabbine dua ediyordu. Fekale Ebu Umame Ente ente lewkâne hâzâ e beytü. Ah keşke bu yaptığın fiili, bu yaptığın ameli evinde tekken yapsaydın. Mescitte değil. Seni gidi seni diyor. Yani burada azarlıyor onu. Arapça bir deyim bu. Keşke bu yaptığını insanlar arasında değil, evde tekken yapsaydın. Çünkü takva çünkü ihlak, çünkü Allah'a yakınlık tekken ortaya çıkar. Yoksa insanların arasında takvalı görünmek, insanların arasında haramlardan sakınıyor görünmek çok basittir. İnsanları kandırabilir insan belki. Ama Allah subhanahu teala'yı asla ve asla ne yapamaz? Kandıramaz. Şabiye denildi ki bir keresinde اَفْتُونَا يَا اَيُّهَا alim, Ey büyük alim bize fetva ver denildi. Fakal dedi ki لَا تَكُولُ لِمُؤْمِنْ benim gibilere alim demeyin. Fe innel alime huvel li taqatta'at mafasiluhu min khashyetillah. Çünkü alim Allah korkusundan eklemleri ayrılandır dedi. O kadar Allah'tan korkuyor ki eklemleri ne yapıyor? Kopma derecesine geliyor. İşte o insan alimdir dedi. Ve kanes Süfyan sevri sebrî o da diyordu ki men efkahuhu alimahu fehuvel alim. İlimi kendisini ağlatan alimin ta kendisidir diyor. Öğrendiği ilim kendisini ağlatan, gözlerini Allah korkusuyla yaş dolduran işte alim odur diyor. Allah Teala da ayette şöyle buyuruyor. İnnelledîne ûtul ilme min qablih izâ yutlâ aleyhim yuqarrûn li-afqâni o kendilerine ilim verilenler onlardan önce Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ne yaparlardı? Hemen secdeye kapanırlardı çeneleri altına yani alınlarını yere koyar Allah subhanahu teala zelil bir şekilde boyun eğerlerdi. Öyle ilim sahipleriydi, o ilim onları böyle fiillere yapmaya iletiyordu. Gene Allah subhanahu teala Meryem suresi 58. ayette اِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ اَعْيَاتُ الرَّحْنَانِ خَرُّ ve وَبُقِيَّ Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman onlar ağlayarak secdeye kapanırlardı diyor. Yani öyle insanlardı ki ilim onların gözlerini yaşla dolduruyordu. İlim onların kibirini, ilim onların hayatsızlığını, ahlaksızlığını arttırmıyordu. İlim onların ahlakını ahlak, onların ameline amel, ilim onların gözlerine gözyaşı, bu gibi Allah'a yaklaştıracak ameller katıyordu. Rabbim hepimizi bu gibi insanlardan kısın sözlerimde bir güzellik varsa Allah arasında sözlerinin güzelliğinde bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Wa aakhir da'wan anil hamdulillahi Rabbi alaamin. Subhanak Allahu ma wa bihamdik. Ashhadu alla ilaha